Damlalar İbretle bakıp Dinlemekten söz etmiştik hani İbret almakta Zuhul gösteren eski deyişle Zuhul gösteren ihmalkar davranan insanlara da işaret ediyor Bir büyük şair ve şöyle diyor Güle güğüş ettiremez Yok yere bülbül inler Varak mihri vefayı kim okur kim dinler. Gülün bülbülü hiç dinlememesi, bülbülü, zavallı bülbülün zavallı bülbülüne sabahlara kadar feryat edip sesini işittirememesinden ilhamla dostluk ve vefa sayfasını da açsak da yazsak da kim okur kim dinler demeye getirir. Öyle olmamak gerektiğine ilişkin bir işarettir. Dikkat etmeli, ibret almalı. Çünkü insana zarar suu ifheminden gelir diyor. Bir gönül sultanı insana zarar su-i gelir. Yani kötü anlayışından, kötü bakışından, hasılı kendinden gelir. Hani derler ya bir kişiye kendi ettiği zararı yedi mahalle, çok açsa yapamaz. Yani Mahalli bir deyişle yedi mahalle bir araya gelse o kişiye kendisinin verdiği zarar kadar zarar veremez derler. Tabii bu insan kendine nasıl zarar verir denildiği zaman yine o hikmetli sözler, beyitler. ...işaret etmekten geri durmuyor. İnsan önce ihtiyacının farkında olmayabilir. Kendisinin başkalarına muhtaç olduğu... ...muhtaç yaratıldığı... ...komşunun, komşunun külüne muhtaç olduğu... ...idrakinden yoksun kalır. Ben der filan. Ben deyip kibredince de sevimsizleşir... ...soğuklaşır. Kimse onunla yakın temasta bulunmak... ...hatta ona e, acımak bile istemez. Yani o kişiyi artık kendi haline bırakıverirler. Halbuki insan ihtiyaç demek... ...yaratılışı öyle... Zen, merde, civan, pire, keman, tirine muhtaç, eczai alemde cümle birbirine muhtaç. Zen, merde yani kadın erkeğe muhtaç, civan, pire, yaş, genç yaşlıya muhtaç, keman, tirine muhtaç, hani yay okuna muhtaç, ok olmadan ne kıymeti var? Aynen onun gibi eczai alemde cümle birbirine muhtaç. Âlemdeki bütün unsurlar birbirini tamamlayıcı şekilde birbirine muhtaç biçimde yaratılmıştır. Bunun idrakinde olmak lazımdır diyor. Şimdilerde ona belki takım çalışması desek yeri vardır. Doğru olur mu bilmem ama nihayet takım çalışması da kişilerinde, kurumlarında, herkesinde birbirine olan ihtiyaçlarını işaretlemekte, ona işaret etmekte, ona dikkat çekmektedir. Şunun gibidir hani, işleri yolunda gittiği zaman insan, yani maksadına ulaştığı zaman, attığını vurduğu zaman, sanki kendisini çok farklı bir mevkide görür, haddini aşar, çok büyüklenir, kibirlenir, yani e, tekebbür eder. Fakat işleri aksi gitmeye başlayınca olur ya, zaten olur o daima, bu defadaki kendisinin hiç olduğuna falan hükmeder. Bir gün önce kendisi için hep derken bugün hiç demektedir. Ama her ikisine birden, her iki sınırı da çizen iki güzel söz burada imdada yetişmektedir. Biri Şeyh Galibe ayetler ki, ''Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen, merdum deyide-i ekvan olan ademsin sen. Kendine hoş bak, kendi kıymetini bil, yani sen küçük değilsin, alemin özetisin, ademsin, insansın, çok önemli görevlerin ve kıymetin var.'' der yani, kişinin kendisini hiç olarak görmesini önler ama öte yandan da Hazreti Mevlana'nın bir deyişi vardır ki öbür sınırı çizer yani büyüklenme sınırını büyüklenmeye izin vermez orada sınırı çizer çölde yürüyen deve idrar etti yerde biriken idrar birikintisinin üzerine konan çöpün üstündeki karasinek ben kaptanı deryayım dedi öyle de olma der yani ne hepsin ne hiçsin ikisinin ortasında bir yerdesin haddini bil ama yerde de sürünme